emma bat bismillahirrahmanirrahim itra bismi rabbikellezî khalaq al insana min alaq itra ve rabbukal ikram el-lazî allama bil talem allama al insana ma lam yağlam sadakallahu l-azim muhterem arkadaşlar bu haftaki dersimizde inşallah okulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 96. sırasında yer almış Alak Suresi diye bilinen bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde bu sureyi tanımaya çalışacağız. Ulamanın tahkikiyle, alimlerimizin tahkikiyle Alak Suresinin okuduğum şu ilk beş ayeti Allah'ın Resulüne ilk gelen vahidir. Bukhari, Hz. Ayşe radıyallahu anhu hazretlerinden rivayet eder. Bu Alak suresinin ilk beş ayeti, Peygamberimize gelen ilk vahiy idi. Bundan sonra, kella innel insane layetgâ ayetinden itibaren, surenin sonuna kadar olan ikinci bölüm de, Allah'ın Resulü, Müddessir ve Müzzemmil surelerinin ilk ayetleri geldikten sonra Kabe'nin avlusunda namaz kılmaya başladığı ve Ebu Cehil'in kainatın seyyidini bu işten engelleme adına büyük tehditler savurarak onu engellemeye çalıştığı bir dönemde gelmiştir. İlk vahiy ile alakalı rivayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın Resulü kendini içinde bulduğu toplumdan ve bu toplumun gidişasından, yaşantısından memnun değildi. Peygamberimiz toplumdan iraz ediyor, Mekke'yi terk ediyor ve inzivaya çekiliyordu. Tabi o esnada peygamberlikle ilgisi alakası yoktu. Peygamberliği de, nübüvveti de, risaleti de bilmiyordu, tanımıyordu. Çaresizlik ve belki de önceki peygamberlerin deneyimi onu inzivaya sevk etti. Hz. Hatice ve toplum Ramazan ve haç aylarını bilmektedir. Allah'ın Resulü genellikle Ramazan günlerinde Mekke'yi terk ederdi, Mekke'nin dışında inzivaya çekilirdi. İşte böyle bir Ramazan günü yine kainatın efendisi toplumdan iraz etmiş, Mekke'yi terk etmiş, Nur Dağı'ndaki arasına çekilmiş. Orada bilebildiğince, anlayabildiğince tefekkürle meşguldu. Bir ara bir ses onun tefekkürünü bozdu. Birisi Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ilk bırak diyordu. Oku ey Muhammed! Allah'ın Resulü çok telaşlandı, çok korktu. Niye uğradığını anlayamadı ve dedi ki "Ma أَنَا بِقَارِئِنْ ben okumasını bilmem dedi gerçekten de Allah'ın Resulü o günün insanının bildiği manada <gülüyor> okuma yazma bilmiyordu bir mektep adrese görmemişti baba ana onu eğitmemişti İçinde bulunduğu toplum da bu konuda onu yetiştirecek güçte değildi Allah'ın Resulü buyurdu ki <gülüyor> ben okumasını bilmem dedi o kişi Peygamberimizi iyice bir sıkıştırdı Hatta kendi ifadesine göre E kemikleri birbirine diyecek biçimde sıkıştırdı. Sonra dedi ki İkra oku. Yine Allah'ın Resulü ma'ana bi'kari'in. Ben okumasını bilmem dedi. Bazılarının dediği gibi gelen o Cebrail Peygamberimize bir metni gösterdi de al bunu yüzünden oku demedi. Arkadaşlar bu vahyin bir parçasıydı. Vahyin devamı vardı. Ama Allah'ın Resulü henüz peygamberliğin ne demek olduğunu bilmediği için, henüz risaleti ve vahyi tanımadığı için vahiyin atmosferine giremedi de acele etti. Ana bi dedi. Halbuki biraz sabretseydi vahiyin devamı gelecekti. Mesela ben ikimizden birisine desem ki Ahmet namaz kıl desem ve Ahmet o anda namaz kılması gerektiğini zannetse ve hemen namaz kılmaya kalsa sonra ben tutsam Ahmet'i iyice bir sıksam yerine otursam Sonra desem ki Ahmet namaz kıl. Ahmet yine namaz kılmaya kalsa o anda namaz kılması gerektiğine dair emir verdiğimiz zannese namaz kılmaya kalsa ben yine iyice bir sıksam yerine otursam işte bu buna benzer. Halbuki Ahmet biraz sabretseydi benim sözümün devamında şunlar gelecekti. Ahmet namaz kıl namaz insanı bütün kötülüklerden alıkol diyecektim. Ama Ahmet sabretmediği için hemen namaz kılmaya kalktı. İşte Allah'ın Resulü de Vahyin neden demek olduğunu bilmiyordu, sonunda nelerin geleceğini bilmiyordu. Vahyin atmosferine giremedi de "Ma bir tarihin dedi. Ben okumasını bilmem dedi. Acele etti Allah'ın Resulü. <gülüyor> i̇şte ilk vahiy peygamberimize böyle geliyordu. Allah'ın Resulü son derece korktu, niye uğradığını anlayamadı ve hemen evine döndü. Biraz sakinleşti ve durumu Hazreti Hatice anamızı anlattı. Peygamberimizin zevcesi Hatice anamızı anlattı. Hatice anamız dedi ki Allah'a yemin ederim ki ey Muhammed, Allah seni hiçbir zaman rezil etmek istemez. Çünkü sen bildiğim kadarıyla herkesin bildiği kadarıyla düşmüşü kaldıran, ağlayanı güldüren sırtında yükü olanın yükünü hafifleten derdi olanın derdini, gamını, çilesini gideren bir insansın. Allah'a yemin ederim ki Allah seni rezil ve perişan etmek istemez. Hem sen üzülme o geldiği zaman cin midir, melek midir bunu anlarız. O geldiği zaman ben başörtümü açarım. Eğer o bir melekse, başörtünün açıldığı bir yerde durmaz. O gider, onun cin ya da melek olduğunu anlarız dedi. Demek ki fırasetli kadın, dirayetli kadın, belki mut dünyasının efendisi Hatice anamız, Peygamberimizi böyle teselli etti. Yine şunu anlıyoruz ki o devirde örtmek varmış. Sonra peygamberimizi aldı, Varaka'nın yanına götürdü. Varaka, Hatice anamızın akrabasıydı. Varaka, Tevrat'ı ve İncil'i bilen bir adamdı. Allah'ın Resulü başından geçenleri ona anlattı. Varaka da dedi ki, Allah'a yemin ederim ki ey Muhammed, bu sana gelen, Musa'ya gelen namustur. Sen Allah'ın nebisisin. Keşke uzunca yaşasaydım da, peygamber olduğum zaman sana yardımcı olsaydım, sana iman etseydim. Keşke kavmin seni Mekke'den sürdüğü zaman sana muzahir olsaydım. Allah'ın Resulü teessür içinde, ne beni Mekke'den vatanından sürecek mi dedi. Varaka dedi ki, hiçbir peygamber yok ki Allah'tan getirdiği mesajı insanlara ulaştırsın da insanlar onu memleketinden sürmesin. Varaka dedi ki, bu Allah'tan gelen vahidir. Arkadaşlar vahiy bu konu Alak suresiyle üzerinde kısaca durmak zorunda olduğumuz bir konu. Nasıl oldu, nasıl oluyordu, nasıl geliyordu, mahiyetini, iç yüzünü ancak Allah bilir. Şu kadarını söyleyelim, vahiy, Allah'ın bilgisini yerdeki seçtiği herhangi bir peygamberine, herhangi bir insana ulaştırmasıdır. Vahiyen tarifi budur. Düşünün, kabir olan, mütekebbir olan, cebbar olan, kahhar olan, zaman ve mekandan uzak olan, zaman onun elinde, mekan onun elinde, Öyle büyük bir Allah düşünün ve bu Allah yerde seçtiği bir insana kendi bilgisini aktarıyor. Bu ne muazzam bir şeydir. İşte vahiy budur. Bakın bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. وَمَا قَدَرُ hatta حَقَّ قَدْرِهِ İnsanlar Allah'ın kadrini, kıymetini gereği gibi takdir edemediler, bilemediler. وَالْاَرْضُ <gülüyor> جَمِيعًا öyle büyük bir Allah ki, öyle azim bir Allah ki, tüm arz, tüm dünya, kıyamet günü o Allah'ın avucundadır, kabzasındadır. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْرِيَةٌ بِيَمِنِهِ yedi kat sema da dünyadan milyarlarca daha büyük olan yedi kat sema da yine Cenab-ı Hakk'ın sağ elinde dürülmüştür. Böyle büyük bir Allah düşünün, böyle azim bir Allah düşünün ve bu Allah çok küçük bir dünyanın içinde çok küçük bir insana bilgisini aktarıyor. Bu ne muazzam bir şeydir. İşte vahiy budur. Arkadaşlar, işte Rabbimizin son elçisine gönderdiği ilk vahiy budur. Acaba neden Rabbimiz işe buradan başladı? Neden ilk ayeti kerimesinde ikra oku emrini verdi? Belki de böyle bir sual zayittir. Çünkü Kur'an'ın başka hiçbir yerinde bu konuda bir açıklama göremiyoruz. Resul-i Ekrem'den de bu mevzuda Herhangi bir açıklama varid olmamıştır. Fakat arkadaşlar aynı çizgiyi takip etmek zorunda olan bizler, aynı metodu takip etmek zorunda olan bizler, aynı örnekliliği takip etmek zorunda olan bizler bunu çok iyi düşünüp anlamak zorundayız. Allah buradan başladıysa biz de buradan başlamak zorundayız. Biz de okumakla işe başlamak zorundayız. <gülüyor> bir toplum ki o toplum alabildiğini aşip alabildiğine cahil, cehaletin zirvesinde, kulluk ve müdübiyet konusunda insanlar ortaklık içinde, şirket içinde. O kadar çok Rab var ki toplumda, kim Rab, kim kul birbirine karışmış. İnsanlar yaratılışlarından habersiz. Nasıl oldu, nasıl yaratıldı, kim var etti, ne için var etti, nasıl yaratıldık, kimse bunu düşünmüyor. Herkes kendisinin bilgi sahibi olduğunu, herkes kendisinin güç kuvvet sahibi olduğunu zannediyor. İşte böyle bir topluma ve uzun yıllar vahiy gelmeyen bir bölgeye gelen ilk vahiy İkra diye başlıyor. Arkadaşlar İkra oku demektir. Eğer ayet kelime bu kadarıyla kalsaydı yani Rabbimiz oku deseydi ayet bu kadar kalsaydı ve aldığı ayetlerin tümünü kendilerine aktarmak zorunda olduğu insanlara Allah'ın Resulü bu kadar tebliğ etseydi okuyun deseydi toplumla peygamberin arası açılmayacaktı. Yani toplumla peygamberin arasında bir sürtüşme söz konusu olmayacaktı. Çünkü o toplumda herkes okuyordu. Allah'ın Resulü okurum deseydi, ayet bu kadarıyla kalsaydı, toplumla peygamberin arası açılmayacaktı. Çünkü o toplumda herkes okuyordu. Bu toplum da öyle. Bugün herkes okuyor. Uyku hariç bu toplumun insanları sürekli okuyor. En azından 5-6 saat Günlük televizyon okuyor, bu toplumun insanı. Radyo okuyor birkaç saat, sonra gazete okuyor, dergi okuyor, mecmua okuyor. Plakaları okuyor, plaka numaralarını okuyor, vitrinleri okuyor, reklamları okuyor, sürekli okuyor bugünün insanı. O günde okuyorlardı, şairleri okuyorlardı, muallakayı sebae okuyorlardı, kahinleri okuyorlardı, ekonomik müce sahip olanları okuyorlardı, para babalarını okuyorlardı, hatta o kazlar tertip ediyorlar, okuma seferberlikleri ilan ediyorlardı. Eğer Allah'ın Resulü o gün insanlara okun deseydi o gün insanıyla Peygamberimizin arasında bir sürtüşme çıkmayacaktı. Diyeceklerdi ki yahu biz zaten okuyoruz. İşte biz hep okuyoruz diyeceklerdi. Ama ayet bu kadar kalmadı. Dedi ki Rabbimiz Bismi Rabbik Rabbim adına Rabbim namına Rabbim hesabına ve Rabbundan geleni oku. Öyle değil iş biraz değişti. Okunacak şeyin vasfı biraz değişti. <gülüyor> Ama ayet bu kadarıyla kalsaydı, peygamberimiz çevresindekilere Rabbimiz adına okuyun, Rabbimiz hesabına okuyun ve Rabbimizden geleni okuyun deseydi yine bir problem çıkmayacaktı. Çünkü insanlar kimi Rabb kabul etmişse onun adına okuyacaktı, onun namını okuyacaktı ve ondan geleni okuyacaktı diyeceklerdi ki ya Rabb olarak bizim latımız var, menatımız var, uzamız var, filan zatımız var, filan efendimiz var. Biz onun namına okuruz, onun hesabına okuruz, ondan geleni okuruz, ondan gelenle bilgileniriz diyeceklerdi ve iş bitecekti. Ama ayet bu kadarıyla da kalmadı. Rabbimiz buyurdu ki: "Elazi halak her Rabb'dan geleni değil, her Rab adına değil. Yaratan Rabb'dan geleni yaratan rabbin adına oku yaratan Rabb'ın hesabını oku Ha iş biraz değişti arkadaşlar birileri benim anam olabilir birileri beni doğurmuş olabilir birileri benim rızkımı temin etmiş olabilir birileri benim amirim birileri benim memurum olabilir müdürüm olabilir devletim reisim olabilir fakat bunların hiçbirisi beni yaratmadı ki işte sahte kendisinden ayırma adına Rabb'imiz buyurdu ki Piyasada bizi kendilerine kuluğa çağıran yüzlerce sahte Rab olabilir. İşte bu sahte kendisine kendisini ayırma adına Rabbimiz buyurdu ki, اَلَّذ۪ي خَلَقْ Yaratan Rabb'in adıyla oku. İş biraz daha ayrılığa çıkmış oldu. Öyleyse arkadaşlar, Yaratan Rab'den geleni okuyacağız, Yaratan Rabbin adına okuyacağız, Yaratan Rabbin namına okuyacağız. Ve bir de okuyanı yaratıcı Rabbin rızasına götürücü olan okuyacağız. <gülüyor> sahte raplardan bilgilenmek batıldır. Sahte raplardan geleni okumak batıldır. Sahte raplar adına okumak batıldır. Sahte raplardan bilgilenmek batıldır. Ancak şunu söyleyeyim zaten sahte raplardan gelene bilgi denmez, ilim denmez. Arkadaşlar biz bilgiyi ikiye arıyoruz. Bir ilim, bir de zan. Eğer okunan şey, hayatta geçerliliği yoksa, hayata intibak imkanı yoksa, yani kullanım alanı yoksa, sonra yaratıcı Rab'dan gelmiyorsa okuduğumuz şey, bir de okuyanı yaratıcı Rabb'ın rızasına götürmüyorsa okunan şey, o zandan ibarettir. O zandır. Mesela dediler ki ana sütü çocuk için zararlıdır zandan ibarettir İlim söyledi bunu ama zandan ibarettir niye söylediler iman ettikleri mamayı çocuk yiyeceklerini satabilmek için söylediler bunu zandan ibarettir dediler ki tereyağı zararlıdır zandan ibarettir ne için dediler bunu halk tabakası, ağam tabakası tereyağı yemesin ki üst tabakaya bolca tereyağı çıksın Zandan ibarettir. Hindistan'da inek yasağı konmalıydı ki İngiltere'ye bolca et gidebilsin. Bu yasağı koydular Hindistan'da. İnek yasağını koydular, tabulaştırdılar ineği. Sebep neydi? Hindistan halkı inek yemesin de İngiltere'ye bolca inek gitsin. Evinizde yanan, fazla yanan ikinci ya da ikinci lambayı söndürün, üçüncü lambayı söndürün dediler. Sebep söndürün ki gece kulüplerine, kumarhanelere bolca ışık gitsin ya da talebenin kafasını matematikle, fizikle, kimyayla, kurbanın barsağıyla, Fujiyama yanardağıyla, Everest tepesiyle öyle bir doldurun ki oraya sığacak vahye Kur'an'a yer kalmasın, sünnete yer kalmasın. Bunların hepsi zandan ibarettir. Arkadaşlar, zan nedir? Zan, vahyin dışında olan her şey zandır. Kur'an ve sünnete dayanmayan her şey zandır ve de bizden amel istemeyen her şey zandır ve boştur bir şey öğrendiniz öğrendiğiniz şey eğer sizden bir amel istemiyorsa sizi bir amele sevk etmiyorsa o zandan ibarettir mesela peri bilgisi öğrendiniz peri. ne işe yarar bu hayatta kullanma alanı yoktur sizden bir amel de istemiyor ama melek bilgisi öğrenseniz o zan değildir o ilimdir çünkü sizi amele sevk edecektir hiç kimse çevrenizde olmasa bile örtünmek zorundasınız bak sizi amele sevk etti cennet bilgisi öğrendiniz ahiret bilgisi öğrendiniz Müslümanca yaşamak zorunda olacaksınız. Cehennemden kurtulma adına bir gayretin içine gireceksiniz. İşte bu bizden amel istiyor. Öyleyse arkadaşlar, yaratıcı Rab'den geleni okuyacağız ve okuyanı da yaratıcı Rabbin rızasına götürücü olanı okuyacağız. Şöyle diyeyim bakın, yaratıcı Rab'den geleni okuduğu halde kişi eğer yaratıcı Rabbin rızasını kazanma adına okumuyorsa Doktora adına, diploma adına, makam adına, mevki adına, sosyal bir statü elde etme adına, iyi bir kadınla evlenme adına, para kazanma adına, kitap yazma adına eğer okumuşsa hadisi veya ayeti bu da okuma değildir. Yaratıcı Rabbden gelecek okuyacağım şey ama okuyanı da yaratıcı Rabb'in rızasına götürücü olacak. Mesela adam ferariz ilmini öğreniyor. Sebep ne? Bana gelsinler, bana müracaat etsinler, müracaat kaynağı olayım diye, güzel biliyor desinler diye ferahiz ilmiyle, yerde Allah'ın ferahiz konusundaki hakimiyetini kurma adına, gerçekleştirme adına değil. İşte bu okuma da okuma değildir. Öyleyse şöyle diyeceğiz, okuma eşittir, okuma, başkalarına anlatma, uygulama ve hasbi olma. Böyle diyeceğiz. Bir daha söyleyeyim, okuma eşittir, okuma, artı başkalarına okuma, artı uygulama, artı hasbi olma. Okuyalım, okuyalım ama Okuduğumuzu başkalarına anlatmayacaksak ne kıymeti var bu okumanın? Okuyalım okuyalım ama okuduğumuzu hayatımızda uygulamayacaksak ne kıymeti var bu okumanın? Okuyalım okuyalım ama okumanın sonunda hasbi olmayacaksak yani yalnız Allah'a götürücü Allah'ın rızasına ve cennete götürücü bir niyetle okumayacaksak para kazanma adına sosyal bir statü elde etme adına okuyacaksak bu okumada okuma değildir. Arkadaşlar Allah'ın Resulü önce kendisi okudu sonra okuduğunu nefsinde yaşardı, uygulardı sonra onun en küçük bir parçasını bile gizlemeden onu çevresine aktarırdı ve bu konuda da hasbi davranırdı Allah için bu işi yapardı işte ''Ellezi halak'' deyince iş bitti ve arkadaşlar bakın Allah'ın Resulü bu sure gelinceye kadar okuma yazma bilmiyordu hani öyle dedi ya ma ane bi tarihin dedi ya ''Ben okuma bilmem'' dedi ya bu sure gelir gelmez yani kendisine vahiy gelir gelmez Allah'ın Resulü okur onu verdi tekvimi bir iradeyle Allah ona oku dedi ve o okumaya başlayıverdi. Öyleyse şöyle diyeceğiz. Vahiyi tanımadan peygamberimiz okur yazar değildi. Vahiyi tanıdıktan sonra peygamberimiz okur yazar oldu. Öyleyse arkadaşlar profesör bile olsa ordinar yüz profesör bile olsa eğer şu vahiyi tanımıyorsa bir adam, Kur'an'ı ve sünneti tanımıyorsa bir adam o cahildir. O okuma yazma bilmiyordur. Vahiyi tanıyan kişi ancak okuma yazma biliyordur diyeceğiz. Sonra bakın Rabbimiz ayetin devamında şöyle buyurdu خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ O Allah ki insanı bir alaktan yarattı. Alak bir kan pıhtısı, bir kan damlası demektir. Arkadaşlar, burada insanın zikri tekrim içindir. İnsanı yüceltmek içindir. Biz biliyoruz ki Allah sadece insanın halatı, yaratıcısı değil, tüm mahlukatın yaratıcısıdır. Ama burada sadece insandan bahsetmiş. خَلَقَ insane مِنْ عَلَقٍ Diğer mahlukattan bahsetmemiş Allah da, sadece insandan bahsetmiş. Demiş ki, bu Allah ki insanı bir kan pıhtısından yarattı. Sebep ne? Çünkü insan, arkadaşlar üstündür. Ve bir de insan, ilk de emrinin muhatabıdır da ondan. Hayvanlar oku emrinin muhatabı değildir değil mi? Bitkiler de oku emrinin muhatabı değildir. Oku emrinin muhatabı insan olduğu için ve bir de insanı tekrim için, yücretmek için Rabbimiz burada insanı zikretti. Arkadaşlar, 39. surede ancak insanın topraktan yaratıldığı anlatılacak. 39. surede. Bu ilk ayetlerinde <gülüyor> Rabbimiz insanın topraktan yaratıldığından bahsetmedi. Çünkü o konu gaybi bir konudur. Henüz din yeni geliyordu, henüz vahiy yeni geliyordu, henüz insanlar vahye inanmıyor iken, Kalkıp da Cenab-ı Hakk'ın daha ilk günlerde insanın topraktan yaratıldığından bahsetmesinin manası yoktu. Çünkü öyle yapsaydın Mekkeliler ortalığı velveleye verecekti. Gaybî bir konu, inanmak da zor. Ama insanın alaktan yaratılması güneş kadar açıktır, ay kadar dediğidir. Çünkü bir çocuğa dahi söyleseniz, insan babanın ihliliğinden ana rahmine atılan bir damla sudan meydana gelmiştir diye bugün herkes reddetmez bunu, kabullenir işte Rabbimiz insanın topraktan yaratılması meselesini çok sonaya bıraktı 39. surede gelecek burada insanın alaktan yaratıldığını anlattı arkadaşlar bunun zikri bir de bize şunu anlatır Allah karşısında bilgi iddiasında bulunanlar, Allah bilirse biz de biliriz evimizin tefrişi konusunda biz de bilgi sahibiyiz çocuğumuza nasıl bir eğitim vereceğiz biz de biliriz biraz hukukunu biz de biliriz ekonomi biz de biliriz Alışverişi biz de biliriz, ticaretten biz de anlarız, kıyafeti biz de biliriz. Diyenler var ya, yani Allah karşısında bilgi iddia edenler var ya, ya da Allah karşısında güç iddia edenler, sen varsan biz de varız. Senin cehennemin varsa bizim de hapishanemiz vardır. Senin asman kesmen varsa biz de asar keseriz. Biz istedik mi kestiririz sakallarınızı, biz istedik mi açtırırız başörtülerinizi, biz istedik mi çıkarırız sarıklarınızı gibi Allah karşısında güç iddia edenler varlık iddia edenler şunu hiçbir zaman unutmamalıdır ki sen bir damla su idin elinize değdiği zaman elbisenize bulaştığı zaman yıkama lüzumunu duyacağınız pis, hor, hakir, keyfiyeti olmayan bir damla su idin akıldan mahrum, bilgiden mahrum elden, ayaktan mahrum, gözü kulağı olmayan düşüncesi tefekkürü olmayan bir damla su düşünün insanın aslı budur sen böyle bir den iken sana seni tanıtan, sana kendini tanıtan, sana çevreni tanıtan, sana Rabbini tanıtan, sana vahiy göndererek seni muhatap alıp kendi bilgisini sana aktaran Allah'ı unutuyorsun da sen başkalarının bilgisiyle, başka raplerden gelen bilgilerle bilgilenmeye mi çalışıyorsun? İşte Allah bu ayet kermesinde bize bunu anlatıyor. Arkadaşlar <gülüyor> Allah bize bildirmeseydi, hiçbir şey bilemeyecektik. Allah bize bildirdi, biz bilgi sahibi olduk. Düşünün, bir damla suya Allah ilim gönderiyor, bilgi gönderiyor, onu muhatap kabul ediyor. Eğer Allah onu muhatap kabul etmeseydi, Allah bilgisi nerede, insan nerede diyeyim? Nerede bilecektik biz Allah'ı? Cennet nerede, insan nerede? Melek nerede, insan nerede? kim, şeytan bilgisi nerede? İnsan nerede? İman nerede? İnsan nerede? Bütün bunları bize Allah bildirdi. Eğer Allah bildirmeseydi bir damla suyun akılsız, fikirsiz, düşüncesiz, idraksız, elsiz, ayaksız, gözsüz, kulaksız ve güçsüz, kuvvetsiz bir damla suyun bütün bunları bilmesine imkan ve ihtimal yoktu. İşte ayeti kerime bize bunu anlatır. Arkadaşlar Allah'ın bilgisiyle bilgilenmeyenlere bakıyoruz da hiçbir şey bilmeyen yiyen, içen, oturup kalkan ve sonra göçüp giden mahluklar olarak gelip geçip gidiyorlar bakın dünya üniversitelerine konuları nedir? farz edin ki insan peki dünya üniversitelerinin insan hakkındaki bilgisi nedir? arkadaşlar onların insan hakkındaki bilgisi sadece şu bedene dayanır ruhtan hiç haberleri yok halbuki beden insanın yarasıdır beden hakkındaki bilgileri de bedenin ancak yüzde yirmisi kadardır bakın Rabbimiz ayeti i kermenin bundan sonraki bölümünde şöyle buyurdu ikra bir oku emri daha geldi bakın <gülüyor> ikra ve rabbukal ekram bir daha oku arkadaşlar bu ikinci ikra alimlerimiz demişler ki tekiptir yani birinci ikra emri vardı ya oku emri vardı ya bu ikinci oku emri tekiptir oku bir daha oku yine oku hiç durmadan oku manasına tekiptir demişler ya da birinci ikradan maksat kendin oku, ikinci ikradan maksat okuduğunu başkalarına oku. İşte Allah'ın Resulüne iki emir geliyordu. Birinci ikra ile peygamberim kendin oku, sürekli oku. İkinci ikra ile de okuduğunu bir başkasına oku, anlat. Ya da birinci ikra metlu ayetleri okuma emriydi. Yani şu Kur'an ayetlerini oku diyordu Allah ikinci ikrayla da meşhut ayetlerini okuma emrini veriyor. Biliyorsunuz Allah'ın iki ayeti var. Değil mi? Bir şu Kur'an'daki Allah'ın metlu ayetleri, bir de ay gibi, güneş gibi, yıldız gibi, deniz gibi, dağ gibi, ağaç gibi, insan gibi Allah'ın meşhut ayetleri vardır. Görünen ayetleri vardır. İşte birinci ikrada Rabbimiz metlu ayetleri okumamızı emrediyor. ikinci ikrada da meşhut ayetleri okumamızı emrediyor. İkra, oku. وَرَبُّكَ الْاكْرَمُ benim senin Rabbin kerem sahibidir senin Rabbin kerimdir arkadaşlar Rabbimiz büyük ikram sahibidir, tüm ikramlar Rabbimizdendir, onun ikramları saymakla bitmez ve tükenmez bir ayeti kerimesinde buyurur ki ya eyyuhel insan ma garrake bir rabbikel kerim ey insan seni kerim olan Rabbine karşı ne mağrur etti kim mağrur etti, kim aldattı seni Halbuki senin Rabbin Kerim'di. Senin Rabbin Kerem sahibiydi. Yatılır mıydı böyle bir Allah'a? Arkadaşlar, <gülüyor> bu ayet-i değişik manalar verenler olmuş, batıl manalar verenler olmuş, bazı işaret tefsirleri. Demişler ki, işte bu ayet-i kerimesinde Rabbimiz bize şunu anlatır. Yarın beni hesaba çektiği zaman, niye kulluk yapmadın, niye isyan ettin diye beni hesaba çektiği zaman, ben de diyeceğim ki, Ya Rabbi, senin Kerem'in beni aldattı sen günahlarımı örtmeseydin ayıplarımı dünyada örtmeseydin bir suç işleyince anında cezanı veriverseydin de onu tehir etmeseydin ben de günah işlemeyecektim Gherrani Kerem'ül Kerim demişler bazı işaret tefsirleri işte Kerem'in Kerini beni aldattı diyeceğim çok batıldır çok saçmadır Allah Kerim'dir Allah Kerem sahibidir ama ceza vermeyen bir Allah da israfçı bir Allah'tır, müsrif bir Allah'tır bu çok çok yanlış bir şeydir Arkadaşlar bunun manası şudur. Hani sizin bir öğretmeniniz olsa, öğretmeniniz çok iyi, çok edepli, ahlaklı, sizi düşünen birisi olsa, adil birisi olsa, sürekli size bilgi aktarsa, bilgiyi kıskanmasa, notu da kıskanmasa, notu hiç problem yapmasa ve içimizden birisi bu öğretmene karşı bir edepsizlik yapsa, onun dersinde kopya çekmeye kalsa nedeniz? Ya bu adama da yapılır mı denir ya? Bu cömert adama zaten notu problem etmiyor ki adam. Niye kopya çektin? İstediğin notu veriyor zaten. Ya da farz edin ki bir adam var, evini şöyle açı vermiş size, yiyin, için, adam kendisi yemiyor size yediriyor, kendisi giymiyor size giydiriyor, ikram ediyor, ihsan ediyor. O kadar ikram ediyor, ihsan ediyor ki evini kalsa da bir edepsizlik yapsa, adamın evinden bir şey çalmaya kalsa ne demek lazım? Yahu bu adama yapılır mı bu deriz ya zaten adam kapısını ardına kadar açmış yayın için malım, mülküm, her şeyim sizin demiş. O kadar cömert davranmış ki biz de kalkıyoruz böyle cömert, böyle ikram sahibi bir adama karşı hırsızlık yapmaya kalkıyoruz. İşte bu, bu kadar abestir. İşte Rabbimiz buydu ki يَا insan, ne نَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Kerim olan Rabbine karşı seni ne mağrul etti? Seni ne aldattı? Halbuki senin Rabbin Kerim'di, senin Rabbin Kerem sahibiydi. Böyle bir Allah'a karşı bu suç işlenir miydi? Arkadaşlar yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ Garur buyurur Ey insanlar, ey Müslümanlar Sakın sizi şeytan Allah'la aldatmasın Sakın şeytan sizi Allah'la aldatmasın Peki şeytan insanı Allah'la nasıl aldatır? Allah Kerim der ya Yılın yüzün günah işleseniz de Allah Kerim Hatalar yapsanız da Allah Kerim İşlenirseniz de Allah Kerim Karşı gelseniz de Allah Kerim Olacaktır azar Allah Kerim Falan deriz ya işte şeytan sizi kerim olan Rabbinizde aldatmasın. Kerimin keremiyle şeytan sizi aldatmasın diyor. Arkadaşlar Rabbiniz büyük kerimdir. Rabbimiz büyük kerem sahibidir. Öyle ki onun en büyük ikramı Ennazi allama bil kalem. O insana kalemle öğretti. Arkadaşlar suhuf ve bütün kitaplar bize kalem vasıtasıyla ulaşmıştır. Elimizdeki vahiy, Kur'an ve sünnet bize kalemle gelmiştir. Yani kalem bilgilenme amelidir. Rabbimiz kalem vasıtasıyla bizim bilgilenmemizi sağlamıştır. Bize kalem vasıtasıyla bilgisini, vahiyini lütfetmiştir. Rabbimizin bizi, bize ikramı, inanı, ihsanı çok boldur. Saymakla bitmez tükenmez. Ve fakat Rabbimizin bize en büyük ikramı Kitap ikramıdır, vahiy ikramıdır, risalet ikramıdır. Ve bunların sonucunda gelen iman ikramıdır, hidayet ikramıdır. Arkadaşlar, eğer kitap vasıtasıyla, risalet vasıtasıyla bize hidayet gelmeseydi, o zaman biz dünyadaki hiçbir nimetten istifade edemeyecektik. İşte en büyük ikramı Rabbimizin ennallazi allama bil kalem. Kalemle öğretti. Sonra buyurdu bakın, allamal insane ma yalem bu Allah insana bilmediğini öğretti. Arkadaşlar bugün yoklayın kendinizi, bildiğimiz her şeyi bize Allah öğretti. Eğer Rabbimiz bize bildirmeseydi, bilmediklerimizi bize bildirmeseydi, onları bilmemize imkan ve ihtimal yoktu. Şu dünyadan peygamber bilgisini sökün alan ne kalır dünyada? Arkadaşlar onu ben söyleyeyim size. Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla bize ulaştırdığı vahiy bilgisini şu dünyadan söküp alsanız, çekip alsanız, dünyada iki şey kalır. Fesat ve kan dökücülük. İki şey kalır dünyada. Kan dökücülük ve fesat. Tüm sanatlar bile peygamber eliyle talim buyuruldu. Arkadaşlar, mezar kazma sanatını bile bize Allah anlattı. Allah öğretti. Biliyorsunuz, Hz. Adem'in evlatlarından birisi kardeşini öldürdü uzun bir süre sırtında taşıdı. Mezar kazma sanatını bilmiyordu. Sonra Allah bir karga vasıtasıyla o da bir vahidir, Hazreti Adem'in çocuğuna mezar kazma sanatını öğretti. Düşünün insanlar mezar kazma sanatını bilmeseydi. Biz bilmeseydik ne olurdu? Ölenler öldüğü gündeki gibi kalırdı. Her gün cenaze evi, cenaze havası yaşardı. Ölen olduğu yerde kalırdı. Hiç bozulmazdı. Ama o evde her gün cenaze havası eserdi. Ya da eğer Koksaydı arkadaşlar, tüm şehirlerimiz berbat bir hale gelirdi. İşte Rabbimiz bize mezar kazma sanatını öğretti. Kafir dünyadaki mühendislik gibi, gemi yapma sanatı gibi, uçak yapma sanatı gibi arkadaşlar, bütün sanatlar esasen bir peygamber eliyle talim buyurulmuştur. Hatta bir rivayet var. Süleyman Aleyhisselam otlarla konuşurdu. Hangi otun hangi hastalığa, şifalı olduğunu otlardan öğrenirdi sonra çevresindeki tabiplere söylerdi onlar da o ottan ilaç yapardı ne kadar sanat aklınıza geliyorsa tüm sanatlar tüm bilgiler Allah'ın peygamberlerinin eliyle talim buyrulmuştur arkadaşlar biz biliyoruz ki ilmin yolu üçtür yani biz ilmi üç yolla öğreniriz bunlardan birisi vahidir, ikincisi akıldır üçüncüsü duyularımızdır biz demek ki ilmi, bilgiyi üç kaynaktan elde ederiz birincisi vahidir. vahiy arkadaşlar olduğu gibi Allah'tandır mesela Allah bilgisi cin bilgisi, melek bilgisi şeytan bilgisi, cennet bilgisi cehennem bilgisi, iman bilgisi küfürdür, haşirdir neşirdir, bütün bunları biz nereden öğrendik? direkt Allah'tan öğrendik değil mi? Allah'ın kitabıyla gönderdiği vahyinden öğrendik demek ki ilim elde etmenin birinci yolu neymiş? vahiymiş. Ve o olduğu gibi Allah'tandır. Arkadaşlar, ilim elde etmenin ikinci yolu akıldır. E o da Allah'tan gelmiştir. Değil mi? Şu aklımızı biz kendimiz bulmadık ki, bir yerlerden satın almadık ki, bu aklımızı bize veren de cenab Onu bize lütfeden de cenab Kaldı ki, vahiy olmasa aklın hiçbir kıymeti, hiçbir fonksiyonu yoktur. Üçüncüsü arkadaşlar, ilim elde etmenin üçüncü yolu, o da bizim duyularımızdır. Yani duy organlarımızdır. Biz biliyoruz ki arkadaşlar duyular mevcut yasalardan hareket eder. Yani duyu organlarımızın hareket noktası mevcut yasalardır. Sıcaklık, soğukluk gibi, işte kar gibi, yağmur gibi bir takım fizik yasaları vardır, kimya yasaları vardır yeryüzünde. İşte arkadaşlar duyu organlarımızın hareket noktası bu mevcut yasalardır. Mesela işte su şöyle akar, su gemiyi şöyle kaldırır, su yüz derecede kaynar. İşte şu derecede donar yukarıdan atılan bir cisim yer çekimi kuvvetiyle aşağı düşer işte konuşulduğu zaman ses titreşimleri hava tarafından uzağa şöyle taşınır gibi değil mi? yerde bir takım kanunlar yasalar vardır fizik kanunları ya da tabiat kanunları vardır bu tabiat kanunlarını bu yasaları koyan Allah'tır öyleyse duyu organlarımız bu yasalardan hareket ettiğine göre demek ki o noktada da bilgi kaynağı yine Allah'tır anlayamadınız galiba Şöyle diyeyim, yerde bir takım yasalar var ya, mesela arkadaşlar bu yasalar bir anda değişiverse, bu kanunlar bir anda değişiverse, mesela güneşten bir anda yağmur yağmaya başlayıverse, yağar mı güneşten yağ yağmur? Yağmaz değil mi? Yani bizim tecrübelerimize göre şimdiye kadar güneşten hiç yağmur yağmadı. Öyle bir yasa yok yeryüzünde değil mi? Ama bir anda Allah bu kanunu değiştiriverse, bu kanunu koyan kim Allah? Bir anda güneşten yağmur yağmaya başlasa, bir anda suyu içmek istesem ben, Su yakmaz değil mi? Su ateş değil değil mi? Ama bir anda su ateş oluverse ve beni yakıverse. Değil mi? Allah korusun duyu organlarımızın verilerinin tümü boşa çıkar. Değil mi? Mevcut yasalara göre duyu organları ancak bilgi sağlar. Yani duyu organlarımızın hareket noktası mevcut yasalardır. Öyleyse arkadaşlar şu anda bildiğimiz bu üç kaynaktan elde ettiğimiz bilgilerin tümü Allah'tandır. Öyleyse tıpkı melekler gibi sonunda biz de şunu diyeceğiz. سُبْحَانَكَ لَا ilme لَنَا illa ma عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَك۪يمُ Ya Rabbi seni tesbih ederiz. Bizim hiç mi hiç ilmimiz yoktur. Hiç bilgimiz yoktur. Illa ma عَلَّمْتَنَا Ancak senin bildirdiğin kadarıyla, ancak senin bize aktardığın kadarıyla bilgimiz vardır. Seni tesbih ve tenzih ederiz Allah'ım diyeceğiz. Böyle demek zorunda kalacağız. Arkadaşlar, işte bu Alak suresinin ilk beş ayeti kelimesi geldi. Bundan sonra Alat suresinin bu ilk beş ayeti kelimesinden sonra bir süre vahiy kesildi. Uzun bir süre peygamberimize vahiy gelmedi. Ondan sonra Müzemmil suresinin ilk ayetleri ve Müddessir suresinin ilk ayetleri geldi. Arkadaşlar, Alat suresinde Allah peygamberine okuma amelini gerçekleştirmesini emretti. Ancak bu ilk surede neyin okunacağı ne zaman okunacağı ve niçin okunacağı pek belli değildi. Bundan sonra yani Alak suresinden sonra gelen Müzemmil suresinin ve Müddessir suresinin ilk ayetlerinde bu açıklığa kavuşacak. Bundan sonra nübüvvet risalete dönüşecek ve bu risalet Allah Resulü'nün hayatının sonuna kadar devam edecek. Arkadaşlar Alak suresinin bu ilk ayetleri hayatın başlangıcıdır ama hayatın tamamı değildir bundan sonra ayet, ayet, sure, sure, yirmi yıl devam edecek olan Kur'an ayetleriyle hayat devam edecek. Bundan sonra inen Müzzemmil ve Müddessir surelerinin ilk ayetleri resul Ekrem'in hayatının sonuna kadar takip etmesi gereken metodu anlatacak, usulü anlatacak. Ve biz de peygamber yolunun yolcusu isek, aynı zamanda bizim de takip etmemiz gereken metodu, usulü, çizgiyi anlatacak. Alak suresinin İlk ayetleri geldiği sırada Allah'ın Resulü ne olduğunu pek anlayamadı. <gülüyor> Gerçi Hatice anamızın ve Varaka'nın sözleri Peygamberimizi biraz teselli etti ama arkasından uzun bir süre vahyin gelmeyişi, bu konuda rivayetler çeşitli, üç günden üç yıla kadar rivayetler var, vahiy kesildi Peygamberimize ve Allah'ın Resulü yine üzülmeye başladı, yine sıkıntı çekmeye başladı. Yine kainatın sevdiği toplumdan iraz ediyor, Mekke'yi terk ediyor, şehrin dışında üzgün üzgün dolaşıyordu. Arkadaşlar işte böyle üzgün üzgün dolaştığı bir sırada birdenbire semada bir ses işitti, kendisinin ifadesine göre başımı çevirdim baktım ki diyor, bir kürsinin üzerine oturmuş, tümüyle ufku kaplamış, 600 kanadıyla Cebrail'i semada gördüm diyor. Allah'ın Resulü çok korktu müthiş dehşete kapıldı ve sonra hemen koşa koşa evine geldi beni örtün Hatice beni örtün dedi bütün bu rivayetler bize anlatıyor ki Allah'ın Resulü henüz peygamberliği bile tanımıyordu o peygamberliği kendi ihlas ettiği, o peygamberliği kendi kafasından ortaya koydu diyenlere bütün bunları anlatmak lazım Allah'ın Resulü korktu üperdi evine geldi hazır değildi buna tanımıyordu vahiy oldu vahiy, meleği tanımıyordu evine geldi Allah'ın Resulü beni örtün Hatice, beni örtün Hatice anamız onu örttü, biraz dinlendi kendine geldikten sonra arkadaşlar melek peygamberimizin evine geldi ve ya eyyuhel ya da ya eyyuhel ayetlerinin surelerinin ilk ayetlerini peygamberimize getiriyordu artık Allah'ın Resulüne kapsamlı bir görev veriliyordu ya da peygamberimizin görevinin sınırları çiziliyordu. Ve ondan sonra ölünceye kadar ayetlerin ardı arkası kesilmeyecekti. Arkadaşlar, acaba oku emrinden sonra gelen bu iki surenin muhtevası neydi? Birini diğerine tercih hakkımız yoktur. Yani önce müddemil geldi, sonra müddessir geldi. Ya da önce müddessir geldi, sonra müddemil geldi diye bu konuda bir tercih hakkımız yoktur. Zaten iki sureyi de tanımak zorundayız. İkisinden de sorumluyuz. Öyleyse ben önce müzzemmilden başlayarak bu iki surenin ilk ayetlerinin muhtevasına şöyle bir göz atalım. Ya eyyuhel muzzemmil Ey bürünüp sarılan peygamber <gülüyor> sakinleşme arzusuyla üstünü örten peygamber ya da alakla nebi olup nübüvvet yükünü sırtına yüklenip şimdi de müddessirle ya da müzzemmille o nübüvveti dışa taşıması taşırması gereken peygamber yani nübüvvet elbisesine bürünen peygamber gum kalk elleyle gece kalk gece kıyamet arkadaşlar burada gece kıyamı emri veriliyor peygamberimize müddessir suresinde de gum feenzir, kalk ey peygamberim Rabbin adına insanları uyar Rabbin adına insanları ikaz et Rabbin adına insanları inzar et emriyle gündüz kıyamı geliyordu. Demek ki bir Müslüman hem gecede hem de gündüzde kıyamda olacak. Diyor ki bakın ayet ikerime ile, gece kalk ey peygamberim illa qalila ancak biraz müstesna. Nisfahu evin kısmimhu qalila evzit alay." Gecenin yarısında istersen biraz sonra istersen biraz önce bir müddet için kalk. Arkadaşlar, Ayşanamız der ki bu gece kalkışı emri hakkında şunu der, biraz yatılacak sonra gecenin yarısından sonra kalkılacak der. Şimdi biz saat 1'e 2'ye kadar yatmasak bu gece kalkışı manasına gelmeyecektir. Biraz yatılacak, sonra gecenin yarısından sonra kalkılacak işte gece kalkma emri ifa edilmiş olacak. Evet Allah'ın Resulüne gece kalkma emri geliyordu. Bu emir resul Ekrem'le beraber bütün sahabenin uygulaması gereken bir emirdi. Hem peygamberimiz kalkıyordu hem de bütün sahabi kalkıyordu arkadaşlar. İlk zamanlar büyük sıkıntı çektiler. Ayaklarının altı şişinceye kadar, gözlerine kan ininceye kadar kıyamda dururlardı. O ana kadar kendilerine gelen sureleri namazda okurlardı. Çok sıkıntı çekti sahabi. Zamanı da bilemediler. Gecenin üçte birini vakti de anlayamadılar. Çok sıkıntı çektiler ve nihayet surenin sonlarına doğru bu konudaki takfif ayeti, hafifletme ayeti gelinceye kadar sahabe-i kiram büyük sıkıntı çekti. İşte arkadaşlar gece kalk emri geldi peygamberimize. Peki ne için kalkılacak? وَرَقْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Ağır ağır Kur'an oku. Düşünerek, tedbbür ederek manasını anlayarak ağır ağır Kur'an okuma adına kalkılacak. Sonra inna sanurti aleyke kavlen sakin zira peygamberin sana çok önemli bir söz söyleyeceğiz. Sana çok önemli bir şey vahiy edeceğiz. Arkadaşlar işte bu ayeti kerime ile oku emri açıklık kazanıyordu. Demek ki gece okunacak ve Kur'an okunacak. Oku ikra suresindeki oku emri ondan sonra gelen Müzemmil suresinin bu ilk ayetlerinde açıklık kazanıyordu. Okunması gereken şey Kur'an. Bakın وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ tertil ediyor. Rabbimiz Kur'an okunacaktı burada okunacak zaman da belliydi gece yarısından sonra okunacaktı şimdikiler de okuyor ama gecenin evvelinde okuyor şimdikiler saat 1-2'ye e kadar okuyor. Gecenin evvelinde okuyor şimdikiler ve ikincisi Kur'an okunuyorlar da televizyonun birinci ya da ikinci kanalını okuyorlar Sonra dedi ki bakın la biniz ve Zira gece kalkışı daha oturaklı ve gece okuyuşu daha tesirlidir. Peki ne için okuyacağız? İnne leke hari? nahari sebhun muhakkak ki peygamberim gündüz senin için uzun ve çetin bir uğraşı var. Gündüz senin için bir savaş var. Arkadaşlar Allah'ın Resulü sabahleyin çok çetin bir savaşa başlayacaktı. Bir vuruşma vardı peygamberin hayatında. Kiminle savaşacaktı? Siyonist ajanlarına karşı, müşriklere karşı, Yahudi'ye karşı, Hristiyan'a karşı, Ateist'e karşı, Dinsize karşı, Gafil Müslüman'a karşı, Müslümanlığının farkında olmayan Müslüman'a karşı caddede, sokakta, piyasada hayatın bütün kademelerinde Allah'ın Resulü çok ciddi bir vuruşmaya hazırlanıyordu. <gülüyor> Allah'ın Resulü gündüz vereceği savaşta ayakta kalabilmesi için bir şey yapması lazımdı. Oca, o da gece kalkacaktı, Allah'la istişare edecekti, cephane hazırlayacaktı, plan, program yapacaktı. Arkadaşlar, bu emri aldıktan sonra Allah'ın Resulü öyle bir kalktı ki, inanın hayatının sonuna kadar bir daha yatmadı. Hayatının sonuna kadar bir daha yatışı olmayan bir kalkıştı bu. Eğer bir gece verseydi sabahki savaşı kaybetmişti. Bitmişti işi. Arkadaşlar bu savaşın cephesi de yoktu. Tüm dünya karşı, Roma'ya karşı, Hindistan'a karşı, Suudi Arabistan Yarımadası'na karşı, müşrikine karşı, dinsizine, ateistine, imansızına karşı tüm cephelerde verilmesi gereken bir savaştı. Şeytana karşı, iblise karşı verilmesi gereken bir savaştı. Allah'ın Resulü, bu savaşta ayakta kalabilmesi için bir şey yapması lazımdı. O da gece Rabbi'yle istişare edecekti. Yarınki savaşta nasıl galip gelirim ya Rabbi? Nasıl bir plan program çizmeliyim ya Rabbi diye gece kalkacaktı. Allah'la istişare edecekti. Allah'ın ayetlerinden mesaj alacaktı ve aldığı o mesajla sabah savaşa başlayacaktı. Arkadaşlar, savaşlar genellikle gündüz olur. Geceleri yaraları sarma zamanıdır. Geceleri Fişekleri doldurma zamanıdır. Geceleri planı programı bir daha gözden geçirme zamanıdır. İki oldu genellikle gündüz savaşır, gece dinlenmeye çekilir, plan program yapma adına. Eğer siz de gündüz bir savaşa girecekseniz, mektepte, dairede, iş yerinde, babanızda, ananızda, kayınpederinizde, ekmek aldığınızda, su verdiğinizde, çevrenizde, münasebet kurduğunuz insanlarla eğer bir savaşa girecekseniz, gerçekten gece okuduklarınızın gündüz savaşını verecekseniz, öyleyse gece okumak zorundasınız. Ayakta kalabilmenin şartı işte buna bağlı. Allah'ın Resulü öyle bir kalktı ki yatışı olmayan bir kalkıştı bu. Öyleyse siz de kalkın, gecenin yarısından sonra siz de kalkın, bir müddet için kalkın, ağır ağır Kur'an okuyun, manasını anlama adına, yarın hayatınızı aktarma adına, yarın okuduğunuz ayetlerin savaşını verme adına siz de kalkın ve siz de okuyun. Diyor ki bakın Rabbimiz, Peygamberim muhakkak ki gündüz senin için uzun ve çetin bir uğraşı var. Rızık kazanma uğraşısı değil bu. Çünkü rızık kazanma uğraşısı günün belli bir zamanını alır. Tümünü almaz. Tümünde Allah'ın arzularına hakim kılma savaşı verecektir Müslüman. Arkadaşlar Müzemil suresinin ilk ayetlerine şöyle kısaca bir bakış yaptık. Şimdi de Müddessir suresinin ilk gelen surenin ilk ayetlerine şöyle kısa bir bakış yapalım. O da şöyle başlıyor. Ya eyyuhel muddassir Yine ey örtülerine bürünmüş peygamber ya da ey nübüvvet elbisesini giymiş peygamber "Bum kalk feendir", Rabbin adına insanları uyar. Rabbin adına insanları inzar et. Ve rabbeke fekebbir bir de Rabb'ını tekbir et, Rabb'ını büyükle, Rabb'ını yücelt. Arkadaşlar bu da gündüz kıyamını anlatır. Önceki surenin ilk ayetleri gece kıyamını anlatıyordu. Bu da bize gündüz kıyamını anlatıyor. Bunu niye okuyacağız? Bunu şunun için okuyacağız. Gece Allah'ın büyüklüğünü anladık ya gündüzde O'nun savaşını vereceğiz. Gündüzde okuduğumuz Allah'ın ayetlerini hayatın her bir kademesinde gündeme getirmek suretiyle Allah'ı büyükleyeceğiz, Allah'ı tekbir edeceğiz. İşte bu ayetler gelince Allah'ın Resulü Allahu Ekber dedi. Hani ayeti kerimede ve rabbeke fekebbir diyor, diyor Rabbimiz Rabbumu büyükle ey peygamberim diyordu ya işte ayetin bu bölümünde Peygamberimiz Allahu ekber dedi. Sonra yanı başında duran Hatice Anamız, ilk Müslüman olma şerefine eren Hatice Hanım'ıza Allahu ekber dedi ve Peygamberimiz çok sevindi. İlk desteği, ilk mümini bulmuştu Allah'ın Resulü. Peki niye okuyacakmışız Kur'an'ı? Allah'ın büyüklüğünü anlama adına ve yerde Allah'ın büyüklüğünü ilan etme adına. İşte Allah'ın büyüklüğü ilan edilecekti. Arkadaşlar zaten insanlar birbirlerini büyütmekle meşgullerdi. İnsanlar birbirlerini Rab edinmişler. İnsanlar insanlara kullukla meşguldü. Şahsiyetleri silinmiş, kullar kullara kulluğu sineye çekmişti. Böyle bir çevrede bakın, insanın insana kulluk yaptığı, insanın insanların üstünde Rableştiği, insanların birbirlerini büyüttüğü, tazim ettiği bir çevrede bir peygamber çıkıyordu, şöyle diyordu, Ey insanlar, gelin birbirimize Rab'liğimiz, kulluğumuz söz konusu olmadan, birimizin diğerine Rab'liği, birimizin diğerine kulluğumuz söz konusu olmadan, birbirimize büyüklüğümüz, küçüklüğümüz söz konusu olmadan, gelin yalnız Allah'ı büyükleyelim, büyük olarak yalnız Allah'ı görelim, Allah'a inanalım, dediği zaman, o toplum bunu kabullenemedi. Dediler ki, biz zaten küçük yaratılmışız. Biz küçüğüz dediler. İtiraz ettiler. Yaratılış itibariyle biz küçük yaratılmışız. Küçükler elbette büyüklerin yükünü sırtında taşır. Biz hayatımızdan razıyız dediler. Arkadaşlar bunu kabul edemediler. Peki insanlar bunu niçin kabullenemedi? Bu konuyu şöyle kısaca bir arz edeyim. İnsanlar bunu niçin kabul edemedi, kabullenmedi ya da Rabbimiz niçin acaba ilk defa bu emirleri gönderdi? Bakınız, dedi ki وَا رَبَّكَ bir, Rabbunu büyükle. En büyük olarak Allah'ı bir yalnız Allah'a izafe et büyüklüğü. Peki Allah niye böyle emretti? Niye ilk defa bunları istedi ya da insanlar niçin bunu reddetti? Onu kısaca şöyle arz edeyim. Arkadaşlar Öyle bir toplum düşünün ki o toplumda çocuklar nazarında babalar büyük, kadınların nazarında kocalar büyük, talebenin nazarında hoca büyük, hocanın nazarında müdür büyük, çırağın nazarında kalfanın nazarında usta büyük, teba nazarında devlet büyük, nükleer silahlara sahip olanlar büyük, ekonomik güce sahip olanlar büyük, deniz altı, deniz üstü güçlerine sahip olanlar büyük, para babalara büyük, artistler büyük, sporcular büyük, şarkıcılar, türkücüler büyük, büyük büyük büyük, filan zatlar büyük, falan şeyhler büyük, falan efendiler büyük. Öyle bir anlayış var ki toplumda, insanların bir kısmı büyütülmüş, bir kısmı da küçültülmüş. Bu toplumda kim büyük, kim küçük birbirine karışmış. İşte buna en kestirme çareyi bulan ayet kerime diyor ki yeryüzünde büyük ancak Allah'tır. En büyük ve tek büyük Allah'tır. Allah'tan başka büyük yoktur. İnsanların büyüklenme hakkı yoktur. İnsanların büyüklenmeye hakları yoktur. ayet kerime işte bu çıkmaza böyle bir çare getiriyordu. Arkadaşlar tabi bu çağrı Ebu Cehil gibi Ümeyye bin Halef gibi, Nadır bin Haris gibi toplum tarafından büyütülenleri, tazim edilenleri tedirgin etti. İşte sihirbazlar, para babaları, idareciler, yöneticiler, kahiller, şairler, her biri ayrı ayrı konumlarda, ayrı ayrı yerlerde kendilerini büyütmüşler ve toplumu küçültmüşlerdi. Halbuki Hz. Adem'den bu yana Allah'ın nebilerinin tümü Allah karşısında toplumun eşit olduğunu, Allah karşısında insanların tümünün eşit olduğunu, yalnız Allah'ın üstün olduğunu, yalnız Allah'ın büyük olduğunu ortaya koymuştum Ve arkadaşlar, Allah'ın son peygamberinin ağzından dökülen o kuma niyetindeki temel esasın Allah'ı büyüklenmek olduğu da ortaya çıkınca işte insanlar bunu kabullenemediler. Tek büyük Allah'tı, en büyük Allah'tı. İslam'ın temelli teşkil eden bu esas, arkadaşlar, esasen insanlığı kurtaracak bir esastı. Çünkü artık Hz. Bilal ağasının karşısında, efendisinin karşısında mahkum değildi. Artık kadın, kocanın elinde bir emta değildi, bir eşya değildi. Artık fakir, zenginin karşısında oyuncak değildi, paraya değildi. Artık para babaları, yöneticiler, işte fakirlere karşı yönetilenlere karşı din adamları bile bile cahil bıraktıkları avama karşı övünme hakkına sahip değillerdi. Büyüklenme hakkına, tekebbül hakkına sahip değillerdi. Arkadaşlar insanlar buna karşı çıktılar dedim. Orayı şöyle kısaca bir açıklayayım bakın. İnsanlar buna niye karşı çıktılar? Niye kabullenemediler? Bir kısmı dedi ki, küçükler, küçüklenenler, yani büyüklerin yükünü sırtında çekenler dediler ki Ya Muhammed biz hayatımızdan memnunuz. Eğer biz birilerinin yükünü sırtımızda çekiyorsak, eğer hayatımızda birilerini büyük kabul etmiş, onların yükünü sırtımızda çekiyorsak bundan sana ne dediler? Biz memnunuz. Biz hayatımızdan razıyız. Biz zaten küçük yaratılmışız. Biz fıtraten küçüğüz. Yaratılış gereği biz küçüğüz. Küçükler elbette büyüklerin yükünü sırtında çekecek. Arkadaşlar bütün köle ruhlular böyle der. Hz. Musa köleleştirilmiş olan İsrail oğullarını, Firavun oğullarının Firavun'un zulmünden kurtarma adına geldiği zaman onlar da aynı şey söylemişlerdi. Ey Musa biz yaratılış icabı küçük yaratılmışız biz zaten parayız, biz esiriz biz işçiyiz, biz köleyiz biz oğulları doğuştan köleyiz ve Firavun oğullarının Ali Firavun'un yükünü çekmek için yaratılmışız. Biz bundan razıyız. Sen bizim başımıza bela olma, git başkalarını kurtar demişlerdi. Halbuki o peygamber onları hürriyete kavuşturma adına gelmişti. Arkadaşlar, köle ruhlular bunu diyecektir. Ve Hz. Musa'yı belki Firavun'dan daha çok İsrailoğulları uğraştırdı. Onları ikna etme adına Hazreti Musa uzun bir süre uğraştı. Allah'ı tekbir edecekti. İşte Rabbimiz peygamberimize bu emri gönderiyordu. Fakat peygamberimizin diliyle Allah'ı tekbir etmesi ya da aynı emrin muhatabı olan şimdiki bizlerin dilimizle Allah'ı tekbir etmemiz yani Allahu Ekber, Allahu Ekber dememiz Allah büyüktür, Allah büyüktür, Allah büyüktür dememiz fazla bir şey ifade etmeyecektir. Neden? Çünkü arkadaşlar Allah'ı büyüklemek demek hayatın her bir kademesinde Hayatımızın her bir dakikasında, her bir konumunda Allah'ı büyütmek zorundayız. Mesela arkadaşlar, çocuklara verilecek eğitim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce Allah'a danışmalıyız. Zaten Allah'ı büyüklemenin manası da budur. Çocuklarımıza vereceğimiz isim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce ona danışmalıyız. Çocuklarımıza vereceğimiz eğitim konusunda en büyük Allah olmalı. Önce ona danışmalıyız, ona sormalıyız kılık kıyafet konusunda en büyük Allah olmalı hangi elbiseden hoşlanırsın ya Rabbi hangi kılık kıyafetten razısın ya Rabbi sen hangisini seviyorsun ya Rabbi diye önce ona soruyorsak önce onu hesap ediyorsak bu konuda en büyük olarak onu kabul ediyorsak işte Allah'ı büyükleme budur kazanma harcama konusunda en büyük Allah olmalı nereden kazanayım ya Rabbi Hangi kazançtan razısın ya Rabbi? Şurada çalışayım mı, çalışmayayım mı ya Rabbi? Şu iş yerinde çalışmam senin rızana manevidir midir? Yoksa senin rızanı kazanmama vesile midir ya Rabbi? Soracağız. Nerede harcayayım ya Rabbi? Şurada harcayayım mı, harcamayayım mı? Kazanma ya da harcama konusunda Allah'ı en büyük kabullenmek zorundayız. Başka ev tefrişi konusunda Allah en büyük olmalı. Evimizi nasıl tekriş edelim ya Rabbi? Mesela duvarlarımıza halı asalım mı ya Rabbi? Evimizde şunlar şunlar bulunsun mu ya Rabbi? Evimizde bir tane televizyon bulunsun mu ya Rabbi? Bunları Allah'a soruyorsak, bu konuda Allah'ı en büyük kabullendiysek, işte Allah'ı büyükleme odur. <gülüyor> Okuma konusunda en büyük Allah olmalı. Neyi okuyalım ya Rabbi? Fizik mi okuyalım, kimya mı okuyalım, matematik mi okuyalım, biyoloji mi okuyalım? Ne okuyalım ya Rabbi? nasıl okuyalım, ne zaman okuyalım İşte bu konuda en büyük Allah olmalı işte arkadaşlar hayatın her bir bölümünde hayatımızın her bir kademesinde Allah'ı büyükleyeceğiz Allah'ı en büyük kabulleneceğiz işte Allah'ı büyüklemenin manası budur <gülüyor> bakın bundan sonra gelen ayeti kelime şöyle وَثِيَا beke فَدَحِّرْ bir de peygamberim elbiseni temizde Ey Müslümanlar! Elbisenizi temizleyin. Arkadaşlar, elbiseyi temizlemekten maksat, gerçekten şu üzerimizdeki elbiseyi temizlemektir. Maddi bir temizlik kastedilmiş olabilir. Bir de bunun manası bedenini temizle. Ey Muhammed! Bedenin temiz olsun. Maddi ve manevi pisliklerden bedenini temizle. Sonra amelini temizle. Şirkten, küfürden, nifaktan, isyandan, şikaktan amelini temizle sonra kalbini temizle o kalbi Allah adına niyet taşır hale gelir getir Allah adına niyet taşısın kalbin kalbini temizle sonra aileni temizle vasiyabek be tahir aileni temizle hanımlarını temizle hanımını temizle hani bir ayeti kerimesinde Rabbimiz öyle buyurdu Kunna libasun lekum ve libasun lahunne. Kadınlarımız için Allah şöyle buyuruyor onlar sizin için elbisedir, örtüdür. Siz de karılarınız için elbisesiniz, örtüsünüz. Öyleyse kadınlarımız bizim elbiselerimizdir. Öyleyse Peygamberin elbiseni temizle derken Rabbimiz hanımını temizle. Öyleyse bu ayet bize bunu anlatır. Biz de kadınlarımızı, hanımlarımızı temizlemek zorundayız. Onları iffetli hale getirmek zorundayız. Onları afife hale getirmek zorundayız. Bedenini temizle ya da çocuklarını temizle, afife Müslümanları seçerek, kızları seçerek, oğlanlarını afife kızlardan gelin olarak al, oğlanlarını temizle. Ya da iffetli erkekleri seçerek kızlarını iffetli erkeklere ver, böylece kızlarını temizle. Dinini temizle, pisliği putları terk et. Arkadaşlar en büyük pislik putlardır. En büyük pislik tağutlardır. En büyük pislik sahte raplardır. Öyleyse وَثِيَا be فَضَحِّرْ Peygamberim tüm dinini, tüm bakışlarını, tüm itikadını, tüm amelini pislikten arındır. Putları terk et, sahte rapları terk et, sahte ilahları terk et. Sadece Rabbuna yönel, Rabbinin rızası adına iş yap. Bakın sonra şöyle buyurdu وَلَا temnun. Bir de Peygamber'in verdiğini başa katma ya da az verip çok isteme. Arkadaşlar Allah büyüklenince, Allah en büyük kabul edilince kişinin ulaştığı mutluluk anlatılır burada. Allah herkesten fedakarlık istiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve temnun testekfir ayeti kerimesiyle Allah herkesten fedakarlık istiyor hepimiz fedakarlık yapmak zorundayız yani kişi satıcıysa müşteriyi düşünecek alıcıysa satıcıyı düşünecek babaysa evladı düşünecek evlatsa babayı düşünecek kadınsa kocayı düşünecek kocaysa karısını düşünecek memursa amiri düşünecek amirse memuru düşünecek devletse tedayı düşünecek tedaysa devleti düşünecek zenginse fakiri düşünecek fakirse zengini düşünecek arkadaşlar herkesin birbirini atlatmayı herkesin birbirini kullanmayı herkesin birbirinden istifade etmeyi düşündüğü planladığı şu dünyada şu ayet ne kadar güzel değil mi? Allah herkesten fedakarlık istiyor. Ama insanlar bunu da kabullenemediler. Babalar memnun çünkü evlatları üzerinde hayat yaşıyorlardı. Zenginler memnun, çünkü fakirlerin sırtında hayat sürüyorlardı. Kocalar memnun, kadınların sırtına yaslanmış öyle bir hayat sürüyorlardı. İşte patronlar memnun, para babalar memnun, çünkü ekonomik yönden fakir olan insanların sırtında bir hayat yaşıyordu. Berikiler de memnundu, ötekiler de memnundu. Arkadaşlar, berikiler de şunun için memnundu, yani çocuklar babaları tarafından kullanılmayı göze almışlar ses çıkarmıyorlardı ya da fakirler zenginler tarafından kullanılmayı atlatılmayı sineye çekmişlerdi hiç ses çıkarmıyorlardı çocuk babası tarafından istismar edilmeye hiç ses çıkarmıyordu neden? çünkü yarın öbürsü gün kendisi de baba olacaktı da ondan aynı fırsat kendi eline de geçecekti bırak o hakimiye sürsün bırak o saltana sürsün diyorlardı çünkü o çocuk yarın kendisi de baba olacaktı Bakın çırak ustanın büyüklenmesinden, usta tarafından istismar edilmesinden, kullanılmasından memnundu. Neden? Çünkü yarın aynı fırsat kendi eline geçecekti. Yarın o da usta olacaktı. Yüzbaşı binbaşının tekebbüründen razıydı, memnundu. Ses çıkarmıyordu. Varsın binbaşı büyüklensin diyordu. Varsın binbaşının saltanatı büyüsün diyordu. Neden? Çünkü birkaç sene sonra kendisi de binbaşı olacaktı. Filan zatın yanındaki kişi o zatın büyüklenmesinden şikayetçi değildi, huzursuz değildi. Neden? Çünkü birkaç sene sonra kendisi de o zatın makamına oturacaktı. O da o makama oturacaktı. Bırak o zatın saltanatı sürsün diyordu. Yani küçükler de memnundu, büyükler de memnundu. Büyükler zaten küçüklerin omuzunda hayat sürüyordu, onun için memnundu. Küçükler de yarın aynı makama geçeceği sevdasıyla, heyecanıyla ona dokunmuyorlardı. Ama arkadaşlar, Allah herkesin yüke talip olmasını istiyor herkesin yük çekmesini istiyor. Herkesin fedakarlık yapmasını <gülüyor> istiyor. Mesela bakın, şurada bir sofra olsa, işte çay bardaklar var önümüzde, herkes bu bardakların buradan kaldırılmasını karşısındakinden beklese, ne olur? Sittiğin sene geçse, bu bardaklar burada kalır, değil mi? Ya da şurada bir pislik olsa temizlenmesi gereken, herkes bunu karşısındakinden beklese ne olur? Bin sene geçse o pislik orada kalır, temizlenmez. Ama, herkes fedakarlık yapmaya başlarsa sen dur hele şimdi ben yapayım sen dur hele şimdi benim param sen dur hele şimdi benim evim sen dur hele şimdi benim arabam sen dur hele şimdi benim gücüm sen dur hele şimdi benim zamanım var ben yapayım ben edeyim derse Müslümanlar o zamanda asıl saadet canlanacaktır ve asıl saadet yaşamaya başlayacaktır İşte arkadaşlar Rabbimiz buyurur ki وَلَا تَمْنُوا تَسْتَقْفِرِ herkesten fedakarlık istiyor. Yani insanların birbirinden fazla beklentisi olmamalı, insanlar karşısındakine yaslanmamalı, yani zengin fakire yaslanmamalı, yani tümüyle koca karısına yaslanmamalı, yani tümüyle amir memura yaslanmamalı, Herkes fedakarca davranmalı, herkes karşısındakini kullanma cihetine gitmemeli, herkes karşısındakinden istifade cihetine gitmemeli, herkes fedakar davranmalı. İşte o zaman karşımıza aslı saadet çıkacak. Ama arkadaşlar, işte insanlar bunu da kabullenemediler. Bu tavır peygamberi toplumla karşı karşıya getirdi. Arkadaşlar, toplum peygamberin karşısına dikildi, reaksiyon gösterdi. Ne dediler yahu? Biz ne güzel okuyup duruyorduk. Dasta okuyorduk, dergi okuyorduk, televizyonun birinci kanalını, ikinci kanalını okuyorduk. Ne güzel. İşte uydu anteni alıp da Avrupa'nın 8-9 kanalını da okuma sevdası içindeydik. Okuma yarışları tertip ediyorduk. Plaka numaralarını okuyorduk. Vitrilleri okuyorduk, levhaları okuyorduk. Okuyorduk, okuyorduk. Ne yani bir de Kur'an okumak çıktı. Nereden çıktı bu dediler ya? Bu gece kalkma da nereden çıktı dediler ya. Biz zaten saat 1'e 2'ye kadar iyi kötü televizyonun birinci, ikinci kanalını seyrediyorduk Yatmıyorduk zaten 1'e 2'ye kadar. Sonra da işte kuşluk vaktine kadar saat 9'a 10'a kadar rahat uyuyorduk. Şöyle rahatımız yerindeydi. Bu gece kalkması da nereden çıktı ya dediler. Bu Allah'ı büyüklemede nereden çıktı ya. Biz ne güzel içimizde bir kısım insanlar büyüklemiştik. Bunlar büyük satlardır. Vardır bir hikmeti demiştik. Bunları bizim hayatımıza müdahale etme makamında görmüştük. Onlar bir şeyler söylüyordu, biz de onların dediği gibi yaşayıp geçip gidiyorduk. Nereden çıktı ya? Bu büyük küçük, küçüklük anlayışı da nereden çıktı dediler. Pislerin hakim olduğu bir yerde bu temizlik de nereden çıktı ya? Elbise temizliği, beden temizliği, kadın temizliği, çocuk temizliği, kalp temizliği pislerin hakim olduğu bir dünyada bu temizlik de nereden çıktı ya? Herkesin birbirini kullanmaya çalıştığı bir dünyada bu fedakarlık da nereden çıktı? Dediler ve işte ilk gelen ayetlerle peygamberimizin karşısına çıkıverdiler. Arkadaşlar işte bu karşı çıkışa, bu reaksiyona karşılık Rabbimiz buyurdu ki Rabbi رَبِّكَ فَاسْبِرْ Peygamberim Rabbin için sabret. Önceki surede وَاسْبِرْا لَا مَا يَفُولُونَ Peygamberim sen onların sözlerine sabret. Yani gece kıyamının neticesine katlanma emrediliyordu burada peygamberimize. Yani peygamberim sen gece kalkacaksın, Kur'an okuyacaksın, Allah'la istişare edeceksin, Kur'an'dan bilgileneceksin, sabahleyin duyduğun ayetleri insanlara anlattığın zaman hemen kabullenecekler, bunu bekleme. Çünkü onlar senin okuduğunu okuyorlar ki gece, onlar televizyonu okuyor, sense vahyi okuyorsun, onlar televizyondan bilgileniyor, sense Allah'ın ayetlerinden bilgileniyorsun farklı, kaynaklar farklı. Yani sen gece meşgul olduğun, okuduğun, anladığın Kur'an ayetlerini gündüz insanlara anlattığın zaman hemen kabullenmelerini bekleme. Sabret Peygamberim. Hani dün sen de bilmiyordun ya, dün sen de bilmiyordun ya, şu sure sana gelinceye kadar sen de bilmiyordun ya, Allah sana vahiy gönderinceye kadar sen de bilmiyordun ya, öyleyse sabret Peygamberim. Sürekli Rabbin ismini zikret, her bir konumda, her bir makamda Rabbin senden ne istiyorsa onu hatırla işte zikir budur zaten onu uygulamaya koy وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ sonra tümüyle Rabbine yönel onun arzusunu, onun rızasını kazanmaya çalış رَبُّ الْمَشْرِقِ la لَا اِلَٰهَ اِلَّهُ فَاتَّخِلْهُ وَكِيلَ Peygamberim senin Rabbin doğunun da batının da Rabbidir ondan başka ilah yoktur ondan başka hatırı kazanılacak ikinci bir varlık yoktur. Ondan başka uğrunda terlenilecek başka bir ilahınız yoktur. Fettekhidhu <gülüyor> vekila sen onu vekil tayin et kendine. Ona teslim ol. Onu vekil tayin et, onun namı hesabına iş yap. Bunun manası şu eğer sen Rabbini kendine vekil kabul edersen ondan sana bir kısım şeyler gelecek. E sen vekil kabul ettin ya ondan sana bir kısım şeyler gelecek. Teslim oldun ya yolumu kesecekler, edecekler engellemeye çalışacaklar, hüsnü kabul göstermeyecekler dövecekler, hakaret edecekler e, Allah'ı vekil kabul ettin ya bunlar ondan geliyor ya, sen dedin ya Rabbim sen benim vekilimsin, ne gönderdiysen kabulümdür dedin ya, arkadaşlar insan birini vekil tayin ederken o konuda bilgi sahibi olmadığı için vekil tayin eder, mesela ben bir halı almak istesem, antika bir halı almak istesem halı konusunda bilgim yoksa Mustafa'ya derim ki, Mustafa sen bu konunun uzmanısın ne aldıysan kabulümdür, çünkü benden iyi yaparsın bu işi, bilir ya işte biz de Allah'ı vekil kabul ettik ya, ondan bir takım şeyler gelecek ve sabredeceğiz. Sonra dedi ki bakın, Bir de güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl peygamberim. Kırarak, dökerek değil, gözünü, burnunu kırarak değil, kalplerini kırarak değil. Güzel bir ayrılışla ayrılır. Çünkü yarın yine onlara din anlatmaya gideceksin. Arkadaşlar bakın ifade ne kadar güzel. Güzel bir ayrılışla onlardan ayrıl. Çünkü yarın onlara din anlatmaya, ayet ve hadis anlatmaya yine gideceksin. Bir daha yanlarına varamayacak hale gelme sakın. Kırıp dökme. Allah öyle diyor. Çünkü, demin de ifade ettim, dün sen de bilmiyordun, bugün onlar bilmiyorlar diye kırıp dökme. Kalplerini kırma, onların üzerlerine fazla varma. Kırıp dökme. Çünkü Hz. Nuh, arkadaşlar 950 sene bekledi sen de bekle peygamberim deme adına Cenab-ı Hak diyor ki وَحْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Arkadaşlar burada sabır emri veren Allah peygamberini yalnız bırakmıyor. Bakın peygamberine sarlayacağı destekleri Rabbimiz şöyle anlatıyor وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ Peygamberim onları bana bırak. O dini yalanlayanları, o ayetleri yalanlayanları, o senin kendilerine gece okuyup da gündüz sunduğun ayetlerin mesajını yalanlayanları, o İslam'ı yalanlayanları, o linnâmeti <gülüyor> zenginliklerine, nimet içinde bulmuşlarına, guruna katılıp da dini yalanlayanları bana bırak. Arkadaşlar bu öyle bir ifade ki, şöyle demektir, Peygamberim sen onlarla uğraşacak değilsin. Sen onlarla savaşacak değilsin. Sen çekil aradan. Sen hele bir çekil aradan. Sen onları bana bırak. Onlarla ben savaşacağım. Onların hakkından ben geleceğim. Arkadaşlar bu ayetler Kur'an'ın ilk gelen üç suresinde geçiyor. Kalem suresinde, Müddessir suresinde ve Müzzemmil suresinde. Yanlış hatırlamıyorsam Nun suresinde Müddessir ve Müzzemmil surelerinde geliyor. Bir bakıma, güçsüzmüş gibi görünen insana Allah'ın en büyük desteği budur. Peygamberim sen çekil aradan. Senin vazifen bitti artık. Onlarla savaşacak sen değilsin benim deme adına Rabbimiz peygamberimize en büyük desteğini veriyordu. Şu ayetin muhatabı olan kafirlerin ruh ezikliğini bir düşünün. Kafirlerdeki ruh ezikliğini psikolojik ezikliği bir düşünün. Onlar kiminle savaştıklarını anlayacaklar. Ruh hem çökecekler şu ayetin muhatabı olan Müslümanlardaki de ruh üstünlüğünü, ruh yüceliğini psikolojik gücü kuvveti bir düşünün kim var arkanızda savaşa gidiyorsunuz Allah adına Allah'ın dinini anlatıyorsunuz insanlara Allah'ın dinini gündemde tutma adına bir çalışmanın içine girdiniz, kim var arkanızda kim destekliyor sizi bir düşünün ama arkadaşlar kafir bugün ezilmiyor bu ayetler karşısında sebep ne çünkü biz bu ayetleri kafile duyuramadık, biz de ferahlanamıyoruz güçlü, kuvvetli olduğumuzu anlayamıyoruz sebep ne? Çünkü bizim de kitabımızla ilgimiz, alakamız yok. Ne biz biliyoruz bu ayetleri, ne de kafire anlatabildik. Zaten biz bilmeyince kafire kim anlatacak ki? Şu ayetler kafire anlatılsaydı onlar da ezilecek, büzülecek ve imana gelecekti. Ama biz bilmiyoruz, kafire de anlatamıyoruz. İşte önceki peygamberlerine Cana'da ı Hakk'ın emri buydu. Çünkü önceki peygamberler güçsüzdü, kuvvetsizdi, devlet olamamışlardı, ve Cenab-ı o peygamberlerine aynen böyle demiştik. Ve zerni, çekilin aradan. Mesela Hz. Musa çalıştı, çalıştı, çalıştı, çabaladı, olmadı. Fakat Cenab-ı Hak, Hz. Musa'nın karşısındaki düşmanlarını, peygamber düşmanlarını, İslam düşmanlarını, Firavun'u denizde boğuverdi. Zerni dedi, çekil peygamberim. Onu bana bırak dedi ve Allah Firavun'u ve çevresindeki hempalarını denizde boğuverdi. Hazreti Nuh 950 sene çırpında çırpında çırpında olmadı. Çekin peygamberim dedi. Sen aradan çekiliver. Çekildi peygamber. Sonra Allah yukarıdan yağmur indirdi, aşağıdan su fışkırttı ve peygamber düşmanlarının tümünü suda boğuverdi. verdi. Hazreti Salih çırpında çırpındı, uğraştı, dininde olmadı. Çekin peygamberim dedi. Allah bir sayha gönderdi. Bir titreşim, bir ses. bir sayha yani. Bir anda diz üstü çökü verdi bütün kafirler. Arkadaşlar geçmiş peygamberlere Allah aynı şeyi vaat etmişti. Kıyamete kadar bilesiniz ki siz de aynı durumdaysanız Allah size aynı şeyi vaat etmektedir. Allah sizin de arkanızdadır. Allah sizin düşmanlarınızdan sizin intikamınızı almaya gücü yetmektedir, kuvvetlidir. İşte Allah'ın peygamberine en büyük desteği, silahı buydu Müslümanlara. İşte ikinci silah, bakın arkadaşlar kıyamet silahı. Allah'ın peygamberine ve Müslümanlara verdiği ikinci büyük silah kıyamet silahıdır. Fakat biz bugün bu silahı da kullanamıyoruz. Çünkü biz bilmiyoruz ki kıyameti. Arkadaşlar kıyamet nedir? Kıyamet öyle dehşetli bir manzara ki onun karşısında kimse duramaz. Düşünün, güneş durulmektedir. Güneşin defteri durulmaktadır. İza şemsu kufirat güneşin defteri durulmaktadır. Ve izen nucumun kadaret yıldızlar da yerinden koparılmış dünyamızdan milyar kere daha büyük yıldızlar sağa sola atılmakta. وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَدْ Yerçekimi kuvveti kaldırılmış, dağlar yürümeye başlamış, sonra sema şak şak yarılmış, parça parça olmuş, sonra denizler kaynar hale gelmiş, korkunç bir manzara düşünün. Sonra vahşiler toplanmışlar, bütün vahşi hayvanlar korkudan fırlamışlar, bir de insanların vahşileri ben bana yeterim diyenler, akrabayla ilgi alakayı kesenler, benim lütbem onunla birlikte oturmaya manidir deyip vahşilik yapanlar var ya insanlardan uzaklaşanlar var ya villalarına köşlerine çekilen vahşiler var ya onlar da kendi başlarına kıyametle baş edemeyeceklerini kendi kendilerini kurtaramayacaklarını anlayınca onlar da insanların içine karışacakmış artık rütbe diye bir şey kalmıyor işte arkadaşlar öyle müthiş bir anda bu kıyametin karşısında kim durabilir ki bununla kim tepişebilir ki bırakın onu ferdi kıyamet olan ölümün önüne kim geçebilir ki Ölüme kim çare bulabilir ki? Bırakın o umumi kıyameti de ferdi kıyameti ele alan ölüm, onun bile karşısına kimse geçemiyor. İşte bundan sonraki evet. ayetler arkadaşlar bundan sonraki ayetler zaten Mekki sureler bize kıyameti anlatacak. Peygamberin eline, Müslümanların eline Cenab-ı Hakk'ın verdiği en büyük silahlardan birisi de kıyamet silahıdır. Rabbimizin yine peygamberlere Müslümanlara verdiği üçüncü silahı cehennem silahıdır. Arkadaşlar, düşünün, cehennem dayanılacak gibi bir yer değil. Sözü bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Dayanılacak gibi bir yer değil. İşte Müslüman'ın eline Cenab-ı Hakk'ın verdiği üçüncü silah da cehennem silahıdır. Düşünün, gözlerin oyulacağı, kulakların kesileceği, gözlerin, oyulmuş gözlerin içine eritilmiş da döküleceği, sonra susuz kalan cehennemliklerin bir lokma, bir su arayacakları, boğazındaki şeyin aşağıya doğru inmediğini görünce bir damla su arayacakları ve cehennemlik bir kafirin göksünden ya da alnından, yarasından bir damla şöyle irin domurduğu zaman aman su buldum diye onu emmek için koşacağı, hani yazın görmüşünüzdür köpekler yazın sıcağı altında toprağa yalar, ben çok gördüm toprağın neminden su kapma adına toprağa yalar, işte kâfirler de cehennemde Allah korusun bir damla suya muhtaç susuz kalmış, bin sene, on bin sene, yüz bin sene susuz, cehennemlik bir arkadaşının göksünden ya da alnından şöyle bir damla irinin domurduğunu görünce, aman su buldum diye fırlayacak, emmeye başlayacak. Korkunç bir azap. Buna dayanılmaz. İşte Müslüman'ın eline Cenabı ı Hakk'ın verdiği üçüncü silah da budur. Ama bugün biz kafirlere karşı bu silahı kullanamıyoruz. Kullanabiliyor muyuz? Bilmiyoruz ki cehennemi, anlatamadık ki cehennemi. Sonra bakın, Rabbimizin arkadaşlar, yine peygamberlerine ve Müslümanlara verdiği dördüncü silah da geçmişlerin haberidir. Firavunlar, Nemrutlar, Ad kavmi, Semud kavmi, Nuh kavmi, Hud kavmi hani nerede bunlar? Bunlar daha güçlü değil miydi? Mesela Firavun Hazreti Musa'nın karşısında güçlü değil miydi? Mesela Nemrut Hazreti İbrahim'in karşısında güçlü <gülüyor> kuvvetli değil miydi? Hani ne oldu bunlar? Yerin dibine batırmadı mı Allah bunları? Hak ile etmedi mi Allah bunları? Yani nerede bunlar? Arkadaşlar bu ayetler Mekkeli kafirleri ezdi ezdi. Bakın bu konuda gelen her bir ayet Mekkeli kafirleri ezdi işini bitirdi. Gelen her bir ayet kafirlerin bir küfür hücresini öldürüyordu. Şu cümleni iyi bir anlayın. Arkadaşlar gelen her bir ayet, gelen her bir haber kafirlerin küfür hücrelerinden birini öldürüyor yok ediyordu. Öyle kafirler vardı ki on ayet sonra Müslüman oluyordu. 10 ayetlik bir ameliyatın sonunda gelen her bir ayet bir hücresini öldürdü ya 10 ayet sonunda Müslüman oluyordu. Bazı kafirler 20 ayet sonunda bazı kafirler 50 ayetin sonunda Müslüman oluyordu. E, bizim de elimizde bu kitap ama bugün kafirlerin hiçbirisine biz bu ayetlerle gidemiyoruz değil mi? Bu ayetleri onla, onlara anlattığımız zaman, arzettiğimiz zaman geçmişlerin haberli bütün çıplaklığıyla bunların karşısına sevdiğimiz zaman inanın Aynı ayetler bugün de aynı şey yapacaktır. Kafirlerin küfür hücrelerini öldürecek ve onları İslam'a getirecektir. Ama heyhat ki bugün biz de tanımıyoruz. Kafirlere de bu ayetleri tanıtmaktan uzağız. Arkadaşlar fazla teferruata dalmadan bu haftaki dersimizde Alak suresinin ilk beş ayeti kerimesini bu ayetlerin nuzulünden sonra üç gün ya da üç yıl kadar bir aradan sonra gelen ikinci vahiy olan Müddessir ya da Müzemmil suresini söylemiştik. Bu iki surenin de ilk ayetlerini bu iki surenin ilk ayetlerinin muhtevasını sizlere arz etmeye çalıştım. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim hepimizi bu ayetler istikametinde iman etmeyi sonra o imanını pratiğe dökmeyi, o imanını salih amel haline getirmeyi, o imanını yaşama adına mücadele vermeyi, hepimize Rabbim nasip etsin. Amin. Okuyacağımız şey bellidir, okunacak olan şey bellidir, Allah'ın kitabı Kur'an, okunacak zaman da bellidir, gece yarısından sonra kalkacağız, ne adına kalkacağız? Sadece bunu okuma adına kalkacağız, anlayacağız, öğreneceğiz, tanıyacağız, ve sabahleyin kalkacağız. Öğrendiğimiz Kur'an ayetlerini arkadaşlar yaşayacağız, ilan edeceğiz. Hayatın her bir kademesinde akşam okuduğumuz ayetleri gündeme getireceğiz. insanlara bunu ulaştıracağız. Bakın bir trafik kazası gören bir adam gittiği her yerde bunu anlatır. Tesirinden kurtulamaz değil mi? Kişi ne biliyorsa onu anlatacaktır. İşte gece siz ne okuduysanız onu gündeme getireceksiniz. Eğer gece Allah'ın ayetleriyle beraberseniz bir şeyler anladıysanız, rahatsız olursunuz birine anlatmasanız. Sabahleyin onun savaşını vereceksiniz. Ama gece Allah korusun şeytanın vahiyyle karşı karşıyaysanız yani televizyon vahiyyle karşı karşıyaysanız sabahleyin de onu gündeme getireceksiniz. Onun programlarını insanlara aktaracaksınız. Zaten arkadaşlar Peygamberimize vahiy geliyordu. Sabahleyin sahabe vahiyin programlarını birbirlerine aktarıyorlardı. İşte Bugün tesettür ayeti gelmiş, bugün haç ayeti gelmiş, bugün zinanın yasaklığına dair ayet gelmiş, bugün şöyle şöyle ayet gelmiş diye sahabi Kur'an vahyinin programlarını birbirlerine aktarırlardı. Arkadaşlar, bugün televizyon vahyinin müntesipleri de televizyon vahyinin programlarını sabahlen birbirine aktarıyor değil mi? Arada bir fark yoktur. Bu gece işte şu film vardı, filan filanı nasıl atla, atlattı gördün mü? Filan filanı nasıl kandırdı, filan filan yeri nasıl soydu, filan filana nasıl bıçak çekti gördün mü diye... Bugün televizyon vahyenin, şeytanın vahyenin müntesipleri de, bu mi arkadaşlar? Bu değil mi? Birbirlerine aktarıyorlar. Yani vahyin programlarını birbirlerine aktarıyorlar. Biz de aktaracağız, sürekli okuyacağız. Bakın, Ramazan geldiği zaman arkadaşlar, önce Cebrail okurmuş, o güne kadar gelen ayetleri, Peygamberimiz dinlermiş. Sonra Peygamberimiz okurmuş, Cebrail dinlermiş. Ya şöyle demiyorlar bak, ya bunu bana getiren zaten sensin ey Cebrail gelen de benim zaten biliyoruz başka şeyler konuşalım demiyorlarmış ya bak getiren Cebrail biliyor Kur'an'ı vahiy getirmişti peygamberimize kendisine getirilen, hufz eden, amel eden de peygamberimiz o da biliyordu Kur'an'ı ama buna rağmen bir Cebrail okuyordu peygamberimiz dinliyordu her Ramazan o ana kadar gelen bütün ayetleri bir tekrar ediyorlardı Ramazan ayında Bazen peygamberimiz okuyor, Cebrail dinliyordu, bazen Cebrail okuyor, peygamberimiz dinliyordu. Öyleyse biz bunları biliyoruz, biz bunları anladık, öğrendik, Yo, sürekli okuyacağız. Çünkü gündemde tutma adına unutabiliriz, sürekli okuyacağız. Gece okuduğumuz ayetlerin gündüz savaşını vereceğiz, onları ilan edeceğiz, onları insanlara duyuracağız, yaşayacağız, yaşatmaya çalışacağız. Böylece Rabbimizin rızasını kazanmış olarak inşallah öbür tarafa gideceğiz. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Hepimizi rızasından ayırmasın. rabbil